İstanbul Siyer Araştırma Merkezimizin öncülüğünde Batman Aile Derin düzenlemiş olduğu organize ettiği 82 il 82 sahabe projesinin 17. yedincisi olan Hazreti Abdullah bin Cafer bin Ebi Talip Hazretlerinin hayatını konu alan konferanslarını vermeleri için Siyer Araştırmaları Merkezimizin kurucusu çok değerli Muhammed Emin Yıldırım hocamızı kürsüye davet ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Allah'a hamd Onun rasulüne salat ve selam Siz şerefli ve izzetli müminlere de selam olsun Selam olsun bu topraklara imanın tohumunu eken İyad bin Ganemlere, Ebu Ubeyde İbni Cerrahlara, Habib İbni Meslemelere, Furat İbni Hayyanlara, Saffan İbni Muattallara. Selam olsun imanın izzetli bir elbise olduğunun farkına vararak onu temsil etme adına bu topraklarda başlarına gelen binlerce musibete rağmen istikamet çizgisinden taviz vermeyip İslam'ı İslam'a yakışır bir biçimde temsil edenlere Selam olsun benim için en büyük şeref İslam'dır deyip ondan başka hiçbir şerefle tatmin olmayanlara Memnun olmayanlara Selam olsun Batman'ın Güzel insanına Beylerine Hanımefendilerine Esselamu aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berekatuh <Gülüyor> Aziz kardeşlerim 82 il 82 sahabi deyip yola çıktık İstanbul'daki kardeşlerimizle Amaçları kardeşimiz söyledi, sözü israf etmemek için tekrara girmiyorum. Ve bugün 17. program için huzurlarınızdayız. Beraberce inşallah Abdullah İbni Cafer diyeceğiz. Allah ondan da, babasından da, amcasından da, halasından da, teyzelerinden de razı olsun. Öyle bir farklı bir isim ki, nereye dönsek... Çok farklı kokular göreceğiz. Çok farklı şeyler hissedeceğiz. Gerçekten aziz kardeşlerim, ashabın bizim için bizim hayatımıza rehberiyet adına söyledikleri çok şeyler var. Zaten öyle olmasaydı benim sizin huzurunuzda ne işim vardı? Bu yazın bu sıcak gününde derdimiz olmasaydı, derdiniz olmasaydı, Şuralarda ne işimiz vardı? Başka yerlerde olur. Başka meseleleri konuşurduk. Ama elhamdülillah derdimiz var. Elhamdülillah dertten konuşuyoruz. Elhamdülillah derde ses veren insanlar var. Olmasaydı inanın takat olmazdı söze ve kelama. Bizim derdimiz ashabın örnekliğinde ve önderliğinde Yeniden İslam'ın mesajını anlamak, yeniden İslam'ın o dirilten çağrısıyla yeniden bir heyecan ile 1400 küsür sene sonrasından da sahabi gibi yaşama adına gayret göstermek. Onun için ben yeryüzünün en güzel insanların menkıbelerini sizi anlatmaya geldim. Ancak işin başında bir noktada hem fikir olanım öyle konuşmaya başlayayım bizim medeniyetimiz İslam'ın medeniyeti menkıbeleri uyumak için dinlemez menkıbeleri uyanmak için dinler ben sizi uyutmak için menkıbe anlatmaya gelmedim öyle bir derdim de yok Sizin de öyle bir derdiniz yok bizim derdimiz uyanmak dirilmek yeryüzünün o en has kulluğunu ortaya koyan o yiğitlerden yeniden Abdullah olmayı öğrenmek Abdullah olma adına da gayret göstermektir Madem öyle size bir müjde vereyim adı Abdullah tadı da Abdullah olan birinden bugün bahis açacağız İşte o adı bu topraklarda bir şekilde var olan Abdullah İbni Cafer'dir. Neden adı bir şekilde bu topraklarda var dedim. Bugün gittik, ziyaret ettik Hasan Keyf'te. Ona nispet edilen bir kabir var. Ne kadar doğru şimdi geleceğim. Onu bize anlatan kaynaklar bugün ashabın hayatlarını biz elhamdülillah ilk günden itibaren kayıt altına alan Kaynaklar tarafından okunuyor Ve onlardan istifade ederek Anlatmaya çalışıyoruz Bakın İbni Hacer'in el isabesine İbni Abdilber'in el istiabına İbnül Esir'in üstul gâbesine Zeheb'in tecridine İsvehani'nin marifetü sahabesine Abdullah İbni Cafer'in hayatını görürsünüz orada Anlatırlar hayatını Vefatını da anlatırlar Ölüm anını da anlatırlar Kabrini de anlatırlar Cenaze namazını da anlatırlar Namazı kimin kıldırdığına dair bilgiyi de anlatırlar Bu bilgiler ışığından anlıyoruz ki Abdullah İbni Cafer Uzun bir ömür yaşamış Ve hayatının sonunu Medine'de Baki kabristanlığında sonlandırmıştır Peki bu topraklarda abdullah ibni caferin kabrinin bulunmasının hikmeti nedir diye sormak gerekir halkın söylediği efsaneleri menkıbeleri bir tarafa bırakalım bizim mevsuk niteliğinde olan kitaplarımıza müracaat ettiğimiz zaman gördüğümüz bir bilgi var Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyubi devleti ki sizin çok yakından tanıdığınız bir isimdir şarkın en sevgili sultanıdır o onun kurduğu devletin döneminde Buranın valisi olan Melikül Muluk olan Melikül Muahid diye bilinen Takyiddin Muhammed'in Kafur isminde bir hizmetlisi var Hizmetlisi bir gün gecesinde Abdullah İbni Cafer'i görür Şehit olduğu yeri ona gösterir Sabah uyandığı zaman da onu rüyayı valiye anlatır ve ora tespit edilerek bir kabir varlığından haberdar olunur ve bir türbe yapılır. O günden bugüne kaç sene? 750 senedir orası Abdullah İbni Cafer'in türbesi olarak bilinir. Ve daha sonra Ak Koyunlular döneminde de tekrardan tamiri yapılarak insanların ziyaretine açılır. Ancak böyle bir rüya ortada olmasına rağmen 760 senelik bir geçmiş olmasına rağmen yine de biz böyle bir şeyden dolayı evet orada Abdullah İbni Cafer var diyemiyoruz. Çünkü bize Abdullah İbni Cafer'i anlatan tarihi kaynakların orayı anlatırken onların hayatını anlatırken Medine'de vefat ettiğini söylemişler. Buradan yola çıkarak biz şöyle bir şey söyleyebiliriz. Belki orası makamdır. Belki de İmam Abdullah'ın soyundan gelen adı Abdullah olan başka biridir. Allah'u alem. Ancak ben sizin dikkatlerinizi başka bir noktaya çekeceğim. Eğer 760 senedir Allah, Batman'da, Hasankeyf'te, Ehlibeytten olan bir insanın ismini unutturmamış ve zihinlerde bu ismi sürekli olarak hatırlatmışsa Bunun çok önemli bir hikmeti olsa gerek Nedir? Batman'ın insanı ve bu bölge insanı hiçbir zaman Yezitlerin, İbn-i Ziyadların, İbn-i taraftarı olmamıştır Olmayacaktır da inşallah Her zaman için Bölge halkının tarafı Allah'ın izniyle İslam'dır Kur'an'dır Sünnettir Ehli Beyt'tir inşallah Onun adının varlığı Ve bu topraklarda anılması da Bunun en büyük işaretidir Elhamdülillah Biz bunu böyle gördük Böyle tanırız kim ne derse desin. İslam bu topraklara ne zorla geldi ne kılıç zoruyla geldi. Allah aşkına kim kürde zorla iş yaptırdı ki İslam da zorla gelsin. Ne geldiyse adalet ile geldi. Ne kabul ettilerse de İslam'ın adalet dağıtan o mesajlarıyla kabul ettiler. Ve bunun için ilk günden bu tarafa. Bu topraklar her daim selahat dinler yetiştirdi, Ahmed'i haniler yetiştirdi, Melai Ciziriler yetiştirdi, Şehzaidler yetiştirdi, Bediüzzamanlar yetiştirdi, Kıyamete kadar da yetiştirmeye devam edecek inşallah. İnşallah yeniden yolumuzu aydınlatan o rehberlerin bu topraklarda yetişmesi için. Biz bugün buradayız ve bugün burada ashab kalitesinde bir imandan bahsedip o imanı konuşacağız beraberce inşallah. Abdullah ibn Cafer size ne kadarını anlatabilirim, ne kadarını söylerim bilemiyorum. Ancak işi babasından ve annesinden başlatmak durumundayım. Babası kim? Cafer bin Ebi Talip. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin Çok sevdiği imanı için çok çırpındığı Ebu Talib'in oğlu Cafer Ebu Talib'in Talip diye bir oğlu var Cafer diye bir oğlu var Akil diye bir oğlu var Ali diye bir oğlu var Ümmü Hani diye bir kızı var Rayta diye bir kızı var İşte Cafer Ebu Talib'in oğullarından bir tanesi İlk günler Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e iman eden yiğitlerden bir tanesi nasıl iman etmiş biliyor musunuz size o menkıbeyi anlatmam lazım Babası Ebu Talip varıyor yeğeni Muhammed'in evine Aleyhissalatü Vesselam ilk günler bakıyor ki oğlu Ali Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın sağında durmuş namaz kılıyor Cafer'e diyor ki Cafer koş Muhammed'in solunda dur. Vallahi o seni asla dalalete götürmez. Koşuş o koşuştur. Bir geçecektir Cafer aleyhissalatü vesselam efendimizin soluna bir daha o istikametini o kametini bozmadan İslam adına bambaşka bir kamet ortaya koyacaktır. İman ettiği zaman yaşı yirmi Hanımı Esma bint Ümeys O hanım Hint Binti Amr isimli bir ananın kızı O ananın dokuz tane kızı var Dokuz tane kızı olanın dokuz tane de damadı olur O damatlarına şöyle bir bakın Kimler yok ki o eve damat olan Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o eve O eve İki kez damat olmuş. Meymune validemiz o evden. Zeynep binti Huzeyme o evden. Halid'in anası. Lübabetül Sughra o evden. İbni Abbas'ın anası. Fadıl İbni Abbas'ın anası. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Amcası Abbas'ın hanımı. Lübabetül Kübra o evden. Hazreti Hamza'nın. Hanımı Selma bintü Ümeys o evden daha sayayım mı size böyle bir evin kızı Esma bintü Ümeys Ebu Talip de o kızlardan bir tanesini oğlu Cafer'e almış evlendirmiş daha evliliklerinin ilk günlerinde Cafer iman şerbetini içmiş hemen arkasından hanımı içmiş Kaynakların verdiği bilgiye göre ya 25. ya 32. Müslümanlar olarak Darul Erkam'da yerlerini almışlar. Darul Erkam nebevi bir pota. O potaya kömür girip elmas çıkanlar var. Elhamdülillah Cafer zaten elmastı özünde. Elmas olarak girdi, daha da elmas taşarak çıktı. 6 yıl boyunca Darul Erkam'da Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin dizlerinin dibinde talim ve terbiye adına neler öğrendi, neler gördü. 6. yıl artık iman, imanın mesajları Mekke'nin sokaklarına dar geliyor, işkenceler, sıkıntılar, çantajlar çoğalınca bir yıl önce Hazreti Osman'ın rehberliğinde 10 küsür kişi Habeşistan'a gidip geri gelmiş. 6. yılda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 83 kadın, 83 erkek, 18 kadın, 101 kişiyi Cafer'in rehberliğinde Habeşistan'a gönderecek. Cafer de o halkada, onun hanımı Esma Bintü Ümeyse de o halkada. Varıyorlar oraya. Azıkları ey, onlar gitmeden semanın kapıları açılmış, Meryem Suresi nazil olmuş, yeni bir Hristiyan toplum ile karşılaşan o insanlar Meryem Suresi'nin üzerinden davet ve tebliğ adına çalışmalar yapacakları gibi orada kendilerini de o süre ile aslında o insanlara ifade edecekler. Gerçekten... Necaşi'nin huzurunda Cafer bin Ebi Talib'in okuduğu o ayetler biliyorsunuz bir muvahhid olan Necaşi'nin yüreğini İslam'a açacaktır. Ve bir mümin kral olarak bir mümin insan olarak Necaşi adını tarihe yazdıracaktır. Onların oradaki hayatını anlatmak için saatler lazım. Ona ne benim takatim ne sizin takatiniz yeter. Kaç yıl kalacak Müslümanlar Habeşistan'da? Kimisi iki yıl, kimisi dört yıl, kimisi altı yıl, kimisi sekiz yıl. Cafer de ara ara dönenlerle haber gönderecek. Ya Resulallah döneyim mi ben de Habeşistan'dan? Efendimiz hayır diyecek. Bedir'den sonra döneyim mi? Hayır, Uhud'dan sonra döneyim mi? Hayır, Hendek'ten sonra döneyim mi? Hayır, Hudeybiye'den sonra döneyim mi? Hayır, niye peki siz zannediyor musunuz ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz büyük bir strateji üzerine yürümedi de nasıl içinden geldiyse öyle mi yaptı? Neden durdurdu Habeşistan'da biliyor musunuz o iman kafilesini? Diyordu ki eğer bu iş Medine'de o günkü adıyla Yesrip'te olmazsa hiç değilse imanın gideceği bir coğrafya imanın sıkı, sığınacağı bir mekan olsun. Ve bu maksatla aleyhissalatü vesselam Efendimiz dikkat edin. Tam 14 sene Caferin ve yanında Kalan bir avuç Müslümanın Medine'ye gelmelerine müsaade etmedi Kolay mı Allah aşkına 14 sene Ekmek parası için Değil kariyer için Değil diploma için Değil iman için Bambaşka tanımadığı Bir ülkede insanın Kalması İman adına 14 yıl boyunca o İslam ailesi bu bedenleri ödediler. Allah onlara o 14 yıl içerisinde 3 tane erkek evlat verdi. Büyüğü Abdullah, ortancısı Muhammed, küçüğü Avn. 3 kardeş bunlar. Anneleri Esma binti Ümeyis. Daha sonra Abdullah İbni Cafer başka evlilikler yapacak. İsmail İshak isimli oğulları olacak. Oralara girmeyelim. İlk çocuğu doğar doğmaz. Esma validemi soruyor. Ne koyalım oğlumuzun ismini? Diyor ki Esma. Ben birkaç kez gördüm. Aleyhissalatü vesselam efendimize bir erkek çocuğu getirildiği zaman isim koyacaksa. Ya da ismi değiştirecekse Kesinlikle Abdullah koyuyor Gel bizde Kilometrelerce uzakta Sanki oğlumuzun adını Peygamber aleyhisselam koyuyormuş gibi Adını Abdullah koyalım Ve adı Abdullah ko olarak konuyor Aynı günler Tevafuk bu ya Tevafuk nedir Allah'ın rast getirmesidir Bizde tesadüf yok Bizde tevafuk var, her şey Allah'ın iradesindedir, Allah sevk eder, Allah getirir, Allah buluşturur. Tevafuk bu ya, o günler Necaşi'nin de bir oğlu olmuş, isim koymamış, göndermiş adamlarını Cafer bin Ebi Talib'i çağırtmış. Cafer demiş, duydum sen senin bir çocuğun olmuş, erkek çocuğun, ne koydun ismini? Abdullah demiş Benim oğlumun adı da Abdullah demiş Necaşi de Oğlunun adını Abdullah olarak koymuş Sonra bir talepte bulunmuş Demiş ki Ben Peygamber aleyhissalatü vesselamı Görmeden aşık olanlardanım Sen de onun Ehli beytindensin İstiyorum ki Peygamberin ehli Aramda bir bağ bulunsun Git hanımın Esma'ya söyle eğer müsaade ederse benim oğlum Esma'yı da emzirsin iki çocuğumuz süt kardeşi olsun. Varmış gitmiş söylemiş Esma validemiz kabul etmiş. Şimdi ben ne zaman Habeşistan'dan bir kardeş görsem o simsiyah inciler bizim kardeşlerimiz onlar iman kardeşleri. Onları ne diye selamlıyorum biliyor musunuz? Gelin gelin. Ey Ehli Beytin süt kardeşleri diyorum. Madem öyle, bundan sonra Batmanlıların da süt kardeşi var. Onlar da Habeşistanlıları Ehli Beytin süt kardeşi olarak inşallah bağırlarına basacaklar. Ve Abdullah İbni Cafer, Necaşi'nin oğlu Abdullah'la beraber... Orada, Habeşistan'da böyle büyüyor. O diğer iki çocuk için de birer cümle söyleyeyim size. Muhammed bin Cafer, ortancısı. Efendimiz onu çok sever. Ne zaman onu görse, Muhammed benim amcam Ebu Talibe benzer diye onu bağrına basar. Avn ise, Efendimiz'e biraz benzer. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de onu çok sever. Muhammed Bin Cafer hicre 61'de amcasının oğlu Hazreti Hüseyin de Kerbela meydanında zalim kılıçların altında doğuranacak. Alın İbni Cafer ise hicretin 20. yılında İran'ın Tüster şehrinde şehit olarak bu dünyadan gidecek. Abdullah İbni Cafer böyle bir zeminde doğacak. Habeşistan'da. Ve orada büyüyecek ancak büyürken anası Esma bin Ümeys'in terbiyesi altında büyüyecek bizim medeniyetimizin en temel özelliklerinden birisi var ki özellikle bu sözüm bizim hanımlarımıza bizlerin anaları bizlerin medreseleridir ve biz İslam adına iman adına ahlak adına ilk terbiyeyi anamızdan alırız anamızdan öğreniriz o aşkı da analarımız bize talim ederler Esma binti Ümeys de İslam'ın bir anası olarak oğlu Abdullah İbni Cafer'i ve diğer oğullarını İslam üzere yetiştiriyor yüreklerine Öyle bir peygamber aşkı koyuyor ki O üç tane çocuk da Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Görmeden ona aşık olan yüreklerden oluyorlar 14 yıl boyunca Habeşistan'daki durum böyledir ve selam Efendimiz Hicretin 7. yılı Hayber fethine gelip Fetih tamamlanıp Medine'ye doğru döneceği zaman Cafer bin Ebi Talip Yanında 16 kişilik kafile Ve 52-53 kişi de Eşarilerden oluşan bir grup Haybered'de gelir Aleyhissalatü vesselam efendimize karışır Eşarilerden grubun ne işi var orada Sevki ilahi Çıkmışlar yola Yemen'den Medine'ye geliyorlar, gemileri rüzgardan sürüklene sürüklene Habeşistan sahillerine gidiyor. Habeşistan sahillerinde onları Cafer bin Ebi Talip karşılıyor. Nereye gidiyorsunuz diyorlar, onlar diyorlar ki Medine'de bir peygamber çıkmış, ona iman etmeye gidiyoruz. Ben o peygamberin amcasının oğluyum diyor ve günlerce onlara İslam adına, iman adına bir şeyler anlatıyor. Birkaç gün sonra da beraberce oradan yola çıkıp Medine'ye doğru geliyorlar. Efendimizin Hayber'de olduğunu öğrenince Hayber'e geliyorlar. Hayber fethedilmiş. Bölgenin çıban başı haline gelen Yahudilerin bölgede tamamen kaleleri yerle bir edilmiş. O çıban başı orada ezilmiş. Efendimiz'de büyük bir sevinç var. Bir de o sevincin üzerinde Cafer bin Ebi Talib'i görünce ne dedi aleyhissalatü vesselam? Vallahi bilmiyorum. Cafer'in gelişine mi sevineyim? Hayber'in fethine mi sevineyim? O kadar sevinmiş ki Efendimiz Cafer'in gelişini Hayber'in fethine eş değer görmüş. Bağrına basmış, öpmüş, koklamış. Hasret gidermiş. 14 senedir görmediği Cafer'e ve Esma'ya şöyle bir hasretle bakmış. Sonra Cafer ellerinden tutarak 3 tane oğlunu Efendimiz'e amcanız diyerek takdim etmiş. 3 oğul da amca amca diyerek Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sarılmışlar. Efendimiz'le ilk görüşmeleri oradadır. Beraberce gelmişler Medine'ye. Artık Medine'de yepyeni bir hayat başlıyor onlar için. Medine'de imanın şehri olan o şehirde imanın bedelini ödemiş o aile, şimdi Medine'nin o güzel ikliminde yaşamaya çalışacaklar. Ama aradan 13 ay geçmeden, aleyhissalatü vesselam Efendimizin sesi Mescidi Nebevi'den yankılanmış. Efendimizin Bizans'a gönderdiği elçi Haris İbni Ümeyye katledilmiş. O gün Müslümanların kanı kıymetliydi, bugünkü gibi değildi. Bugün yüzlerce binlerce Müslüman katlediliyor, sahibi olmadığı için dur diyen yok. Ama o gün sahip var, birinin kılına bir zarar gelse Medine, Hicaz yer yerinden oynuyor. Haris İbni Ümeyye Şehit edilince 3000 askeri gönderiyor Bizans tarafına Gönderirken söz şu Komutanınız zeyt Bin Harise'dir O şehit olursa Onun yerine Cafer Bin Ebi Talip Geçecek O şehit olursa Onun yerine Abdullah İbni Revaha Geçecek O şehit olursa Onun yerine Allah'ın kılıçlarından bir kılıç geçecek o kılıç kim belli Seyfullah lakaplı Halid İbni Velid Bu söz çok önemli bir söz anlayan anladı anlamayan ise bir şey yapmadı Kaynaklar isim vermiyorlar ama ya Hazreti Ebubekir Bekir ya Hazreti Ömer Efendimiz bu sözü söyledikten sonra ayağa kalktı ve ağlamaya başladı. Ya Resulallah dedi, Cafer daha yeni geldi. Ne olurdu bıraksaydın da biraz ondan fazla istifade etseydik. Ama o sözleri Efendimiz'e söylettiren kendisi değil ki o sözleri söylettiren yine sevki ilahiyle, Caferin kaderine şahadet yazan Rabbül Alemin olan Allah'tır hiçbir şey diyemedi efendimiz çıktı vardı hücresine Yahudi alimlerden bir tanesi Numan İbni Fünhüs isimli bir zat Geliyor aleyhissalatü vesselam efendimizin Hücresinin kapısını çalıyor Efendimiz dışarıya çıkıyor Ey Ebal Kasım diyor Büyük ihtimalle iman etmemiş o günler. Ey Ebal Kasım diyor. Biz kitaplarımızdan okuduk. Eğer Beni İsrail'in peygamberlerinden bir tanesi, bir askeri birliğe komutan tayin ederken, iki üç ismi arka arkaya saysalar, bunun anlamı gidenler dönmeyecek. Sen de böyle yaptınsa eğer, şimdi peygamberliğinin, doğru olup olmadığı ortaya çıkacak eğer onlar dönmezse sen Allah'ın peygamberisin gel hiç değilse amcanın oğlu olan Cafer'i gönderme Efendimiz hiçbir şey söylemiyor biliyor gidenlerin gelmeyeceğini biliyor yoksa sözü israf eder mi Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer o arka arkaya üç isim saydıysa bunun anlamı belli. Demek ki üçü de arka arkaya şehit olacaklar. Numan bakıyor ki aleyhissalatü vesselam'ı ikna edemeyecek. Varıyor Zeyd bin Harise'nin yanına. Zeyd diyor gitme. Bu işin dönüşü yok. Zannediyor ki Zeyd başka bir şey söyleyecek. Ama asrı saadetin o saadetli insanları şehadeti Dualarının başına koymuşlar. Onlar şehit olmayı, Düğünde damat olmaya tercih etmişler. Onlar zaten önüme, Güle güle giden insanlar. Zeyd bin Harise diyor ki, İstediğim bu, Allah yazmışsa bana şehadet, Baş göz üstüne deyip, Ben ona koşa koşa giderim. Varıyor Cafer'e, Aynı söz varıyor Abdullah İbni Revaha'ya aynı söz 3000 kişilik İslam ordusu Mute'de 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısına çıkıyor ve gerçekten Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin dediği gibi oluyor arka arkaya o üç insan şehit oluyorlar sonra komutayı Halid bin Velid alıyor Halit büyük bir askeri dahadır. Kademeli bir biçimde İslam ordusunu geri çekerek aslında mağlubiyet ile yüz yüze gelen o orduyu galibiyet ile Medine'ye geri döndürüyor. Onlar daha gelmeden aleyhissalatü Selam Efendimiz ister inanın ister inanmayın ben inananlardanım. Uydu anteninden izler gibi Savaş meydanını izliyor. Aha Zeyd şehit oldu diyor. Cafer de gitti. Ya Abdullah biraz tereddüt gösteriyor. Bir nefes alıyor. Abdullah da gitti diyor. Neden o nefes? Abdullah da tereddüt geçirmiş de orada onun için. Bir varmış savaş meydanına. Aklına gelmiş evi evladı eşi. Bir geri dönmüş. Bir daha... Bir seferinde Allah'u Ekber diyerek savaşın meydanına dalmış. O da şehitler kervanına katılmış. Cafer'in şehit olduğunu görür görmez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yanına ashabtan birkaç insanı alarak Cafer'in evine doğru gitmiş. Üç oğlu Cafer'in, Abdullah Muhammed Av'ın hemen amcalarına amca amca diyerek sarılmışlar Efendimiz üçünü de almış kolları arasına başlamış ağlamaya o ağlayınca Esma validemiz çıkmış dışarıya ya Resulallah yoksa Cafer'e bir şey mi oldu Cafer de kardeşleri de şehit oldu demişler üzülmüş Esma validemiz gözyaşı dökmüş çok sever Cafer bin Ebi Talib'i Sevilmeyecek bir insan değildir ki. O üzüntüsünü efendimiz Aleyhissalatu vesselam giderme adına ötelerden haber vermiş. Üzülme Esma. Allah senin kocan Cafer'e Muten'in meydanında kaybettiği iki koluna karşılık iki kanat verdi. O artık Ebu Talib'in oğlu Cafer değil, Caferi Tayyar'dır. O şimdi Cennetin sokaklarında Cennetin yamaçlarında O kanatlarıyla uçmaktadır Artık o Cafer-i Tayyar Artık o Zülcenaheyn iki kanatlı Onu artık tarih Öyle yazacak Öyle anlatacak Babanın adı unutulacak Cennette kazandığı makamla Cafer-i Tayyar Cafer-i Talip Caferi tayyar olarak anılacak. Abdullah anlatıyor bize. O günler 11-12 yaşlarında bir çocuk. Ben diyor sarıldım efendimize. Ağlamaya başladım. Ne zaman ki efendimiz bize babamın bu müjdesini verdi, gözyaşlarımı sildim, gülmeye başladım. Yiğit babanın yiğit oğlu şehadetin Cennetin ne demek olduklarını bilen insanlar onlar. Sarılıyor o üç yavruya, onların üzerine gözyaşı döküyor, dönüp geri geliyor. Geri gelir gelmez. i̇bn Saad'ın Sad'ın tabakatından öğreniyoruz. Biliyorum bu topraklarda da o gelenek var. O geleneğin kaynağının bir sünnet olduğunu bilmeniz için size aktarıyorum. Efendimiz ashabı topluyor... Esma'nın evinde yas var, o eve üç gün yemek götürün deyip, üç gün boyunca o eve yemek gönderiyor. Aradan bir hafta, on gün geçmemiştir ki, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir sahabi gönderiyor, bana Cafer'in evlatlarını, bir diğer rivayete göre kardeşimin evlatlarını çağırın diyor. Varıyorlar, o üç evladı çağırıyorlar. Abdullah İbni Cafer anlatıyor. İfade aynen şöyledir. Biz peygamberin bizi çağırdığını duyunca, civcivler gibi koşa koşa peygambere koştuk. Efendimiz yine aldı bizi kolları arasına, yine öptü, yine kokladı. Allah'ım dedi, bunlar Cafer'in bakiyesidir. Cafer'den geri kalanlardır. Onları sen muhafaza et. Ben dünyada da ahirette de onların velisiyim. Sözü anladınız değil mi? Müjdeyi veren Aleyhisselatü vesselam olan Efendimiz Aleyhisselatü vesselamdır. Böyle bir müjdeyi duyunca Abdullah İbni Cafer durur mu? Sevincinden ne yapacağını şaşırır. Efendimiz o gün orada tek tek o çocukları bağrına basar. Yine Muhammed'i amcam Ebu Talib'e benzer diye bağrını alır. Yine avnı, huyu huyuma benzer diye alır. Abdullah'ı aldığı zaman sözçüdür. Huyu huyuma, ahlakı ahlakıma, bedeni bedenime benzeyen Abdullah geldir. Abdullah İbni Caferi öylece alır. Diyor ki sıktı efendimiz benim ellerimi. Sıkarken de şöyle bir dua etti. Allah'ım sen Abdullah İbni Cafer'in ticaretini bereketlendir, hayırlara vesile kıl. Ticaretini bereketlendir, hayırlara vesile kıl. Ticaretini bereketlendir, hayırlara vesile kıl. Üç kez bu duayı yapıyorsun. Efendimiz'den bu duayı almış. Bu duanın bir benzerini de başka bir gün almış. O günler belki de. Beyhaki anlatıyor. Daha 12-13 yaşlarında bir çocuk toplamış Medineli çocukları oyun oynuyorlar. Oyun bu ya, ticaret yapıyorlar güya, dükkancılık oynuyorlar. Efendimiz de onları uzaktan seyrediyor. Şöyle bir miktar seyrettikten sonra... O çocukların yanına geliyor ve soruyor Abdullah İbni Cafer'e ne yapıyorsunuz siz burada? Ya Allah oyun oynuyoruz. Ne oyunu oynuyorsunuz? Ticaret oynuyoruz. Tutuyor Abdullah'ın elinden bir duada orada yapıyor. Allah'ım sen Abdullah'ın ticaretini bereketlendir ve ona hayırlar ver. Peygamber bu duayı yaparsa ne olur? Olacağı belli. ...Abdullah İbni Cafer olur. Onun İslam tarihinde iki tane lakabı var. Nedir o iki lakab? lakab? Bahrul Cud... ...Kutbu's Seha. Bahrul Cud... ...Cömertlik Deryası... ...Kutbu's Seha... ...Cömertlik Kutbu... ...Cömertlik Abidesi. Neden peki? Aleyhissalatü Vesselam o duayı yapmış... Mal kazanmış Sonra da o malını Allah adına Allah namına feda etmeyi bilmiş Feda ettiği zamanda O infakla O sadakayla Malı kat kat artmış Açın bakın bugün kitapları Kaç kez Onun malını Sıfırı tüketircesine infak ettiğini görürsünüz Kaç kez Medine'ye ya da Mekke'ye hac için gelen insanlara sofrasını açtığını görürsünüz. Kaç kez onun huzuruna gidenlerin ihtiyaçlarını gördüklerini görürsünüz. Kaç kez İslam adına hareket eden orduları donattığını görürsünüz. Ve daha neler neler. Onun infakını ve sadakalarını da birçok örnekte anlatabiliriz. Ama ben sadece bir örnek anlatacağım size. Medine'nin sıcak günlerinin birinde tanıdığı bir arkadaşının bahçesinde oturuyor. O bahçede bir köle var, de hurma işleriyle uğraşıyor. O işlerle uğraşırken yemek vakti geliyor, efendisinin gönderdiği adam tarafından o köleye yemek getiriliyor. Uzaktan olanları seyrediyor Abdullah İbni Cafer. Bakıyor ki köle tam yiyecek yiyeceğini affedersiniz bir köpek beliriyor. Günlerdir aç olduğu her halinden belli. Yemeğinden bir parçasını o köpekle paylaşıyor. Köpek hemen onu yiyor ama doymuyor. İkinci parçasını da paylaşıyor. Onu da yiyor yine doymuyor. Son parçasını da veriyor köpeğe. Aç olarak o sofradan kalkıyor. Abdullah İbni Cafer bunu görünce hemen varıyor yanına. Ne yaptın diyor sen. Yediğin, yiyeceğin yemeği onunla paylaştın. Şimdi ne yapacaksın? Ben de oruç tutacağım diyor. Niye peki böyle sıcak bir günde aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir çölde, çölün ortasında bir köpeğe kabısıyla su veren kadına cennetin müjdesini vermedi mi? Verdi. Peki cennet benim ayağıma gelmiş. Ben nasıl cenneti ayağımdan uzaklaştırabilirim? Çok duygulanıyor Abdullah İbni Cafer. Senin efendin nerede? Falanca yerde. Varıyor oraya. Bana bu bahçeyi içindeki bütün hurmalıklarla ve o köleyle satar mısın? Satarım diyor. Ne kadar veriyor parasını alıyor. Geliyor o hizmetliye, o köleye diyor ki, ben aldım burayı seninle beraber. Seni de azat ederek bu bahçeyi de bu tarlayı da bütün hurmalıklarıyla sana veriyorum. İnsanlar duyunca bunu, yahu diyorlar, Adam sadece bir gün yiyeceği ekmeği paylaştı bir köpekle. Sen bir bahçeyi paylaştığın gibi bir de adamı azat ettin. Bu kadar da cömertlik olur mu? Ne demiştir Abdullah İbni Cafer? Şöyle bir düşünün Allah aşkına. Kendisi kabarmış mıdır? Büyüklüğünden falan mı dem vurmuştur? Öyle olsaydı Abdullah İbni Cafer olur muydu? Söylediği söz şu, ben ne yapmışım ki? Adamın bir yiyeceği var, hepsini verdi. Ben malımın bir miktarını verdim. Eğer övülecek bir adam varsa ben değilim, o köledir demişti. Cafer'in oğlu olmak, peygamberin benim velim diye bağrına basması ve peygamberin terbiyesinde büyümesi böyle bir şey olsa gerek. Cafer bin Ebi Talip, de şehit olduktan sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz o üç çocuğu da kendi torunlarından ayırmayarak onların bakımıyla onların yetişmesiyle ilgilendi. Kaç yıl Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu işi kimselere bırakmadı. O günleri anlatıyor Abdullah İbni Cafer. Ne zaman diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'den dışarıya çıksa bir daha Medine'ye döneceği zaman biz Ehlibeyt'in çocukları koşa koşa karşısına çıkarız. Sevinçle onu karşılarız. O da bizi alır bineğine bindirir. Öylece gireriz Medine'ye. Bir gün koştum ben onun yanına. Hemen aldı beni devesinin önünü otutturdu. Sonra Fatma'nın iki oğlundan biri geldi. Unutmuş demek isimlerini. Gelen Hasan mı Hüseyin mi bilmiyor. İki oğlundan biri geldi. Onu da aldı. Biz üç kişi olarak vardık Medine'ye. Defaatle böyle olmuştur. Hatta Müslüm'de geçen bir rivayette bir gün beni aldı. Bana dedi ki sana bir sır vereceğim. Asla o sırrı kimselerle paylaşmayacaksın. O sır şimdi de bende benimle de kabre gidecek diyor. Ne zaman aleyhissalatü vesselam efendimiz... Abdullah İbni Caferi görse nasıl karşılar biliyor musunuz? Gel ey iki kanatlının oğlu geldir selamını öyle verir. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey iki kanatlının oğlu der Cafer Ritayr'ın o halinin üzerinden selamlar. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam ondan razı bir biçimde vefat eder. Esma Validemiz dikkat edin bakın Abdullah İbni Cafer nasıl bir terbiye sürecinden geçmiş. Cafer bin Ebi Talip vefat edip şehit olduktan sonra kiminle evleniyor biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir ile evleniyor. Ve Abdullah İbni Cafer Hazreti Ebu Bekir'in evinde terbiye görüyor. Esma Validemiz Muhammed isminde bir çocuk doğuruyor Hazreti Ebubeki're Bekir'e. Hazreti Ebubekir vefat edince de Esma validemiz Abdullah İbni Cafer'in amcası olan Hazreti Ali ile evleniyor. Hazreti Ali ile de o evliliğinden de Yahya isminde bir çocuğu oluyor. Şimdi dikkatlerinizi toplayın. O evde Cafer'den olan Abdullah var. Hazreti Ebubekir'den olan Muhammed var. Hazreti Ali'den olan Yahya var. Üçünün de anası Esma Binti Ümeys. Bir gün dışarıda kavga ediyorlar. Üç kardeş. Kavgaları ne biliyor musunuz? Analarımız aynı. Babalarımız ayrı. Hangimizin babası daha hayırlı? O diyor benim babam. O diyor benim babam. O diyor benim babam. Hazreti Ali de bu tartışmanın içerisinde eve giriyor. Üçünü de alıyor bağrına basıyor. Senin baban şöyle hayırlıydı deyip Cafer'i övüyor. Senin baban şöyle hayırlıdır deyip Ebu Bekir'i övüyor. Senin baban da onlara karışmıştır deyip kendisi için bir şey söylemiyor. Bu da Ali'nin terbiyesidir. Ve bu terbiyesiyle yetiştirmiştir Abdullah İbni Cafer'i ve nicelerini. Ali'nin terbiyesinde yetiştiği günler. Dikkat edin. Özellikle dikkatlerinizi çekiyorum ki bazı şeyler zihinlerinize iyi yer edinsin. Hazreti Ali kızı Zeynep validemizi onunla evlendiriyor. Hazreti Fatma'dan Hazreti Ali'nin kaç çocuğu oldu? Üç erkek, iki kız. Hasan, Hüseyin, Muhassin, Zeynep Ümmü Gülsüm toplamı beş. Muhassin küçükken, bebekken vefat edecek, geriye kalan dört çocuğu büyüyecek. Büyüyüp genç kız olunca da Zeynep validemizi, Fatma'nın kızı Zeynep'i, öyle diyeyim ki kim olduğunu unutmayın, Fatma'nın kızı Zeynep'i, Cafer'in oğlu Abdullah'a verme konusunda meyli var. Olayı kızını açtığı zaman, kızı Zeynep validemizin bir şartı var. Nedir o şart? Anası Fatıma validemiz vefat ederken çağırmış kızı Zeynep'i ve ona bir vasiyette bulunmuş. Kızım demiş, ben Resulullah'ın kızıydım ama babam bana Binti Ebiha derdi. Babasının anası derdi, babasının kızı derdi. Bazen Ümme Ebiha, bazen Binti Ebiha derdi. Ben babamın kızı olmama rağmen onun anasıydım. Şimdi ben ölüm yolundayım. Kardeşlerin Hasan 9 yaşında, Hüseyin 8 yaşında, sen 6 yaşında, Ümmü Gülsüm 4 yaşında. Ben Hasan ile Hüseyin'i sana emanet ediyorum. Sen onların küçüğüsün ama onların anası olacaksın. Diyor ki Zeynep Validemiz, amcamın oğlu Abdullah İbni Cafer'le bir şartla evlenirim. İstemiyorum, teşekkür ederim. Bir şartla evlenirim. Nedir? Beni ak, ak, abilerimden yani kardeşlerimden men etmeyeceksin. Ne olursa olsun beni abilerimden, kardeşlerimden ayırmayacaksın. Kabul mü? Kabul diyor. Kabul edince evleniyorlar. Çok mutlu bir evlilikleri oluyor. Allah o evliliklerden, evlilikten dört tane erkek çocuk bahşediyor. Abdullah İbni Cafer'in Zeynep'ten olan evlatlarını söylüyorum. Avni ile Muhammed orada da var. Ali var, Abbas var. Dört tane erkek. Ne olacak bu erkekler ve Zeynep validemizin hali? Size Zeynep validemiz için bir cümle söyleyeyim. Ne olur onu unutmayın. Aklınızda hep Hz. Ali'nin ve Hz. Fatma'nın kızı Zeynep bu cümle ile çağrışsın. O konuştuğu zaman babası Ali'ydi. Sustuğu zaman anası Fatma'ydı. Yürüdüğü zaman kardeşi Hasan'dı. Haykırdığı zaman kardeşi Hüseyin'di. Zeynep dediğiniz Böyle yiğit bir insandı. Ve Kerbela'nın şahitlerindendi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ailesi Ehlibeyt İbni Ziyad'ın zalim kılıcıyla Kerbela'nın meydanında doğranırken geriye kalan o şahitler o insanlık dramını ve o büyük kıyamı nesillerden nesillere aktaracaktılar. Aktaranların başında hanımlardan Hazreti Zeynep gelecekti, erkeklerden İmam Zeynel Abidin gelecekti. O gün 23 yaşında, hasta olduğu için cihat meydanına çıkamamış, Allah onu saklamış. Çünkü Ehli Beyt'in soyu İmam Zeynel Abidin'den devam edip gelecekti. Zeynep validemiz böyle biri. Hicretin 61. yılı. Ondan önce birçok olay olmuş. Abdullah İbni Cafer... Üç halife döneminde çok fazla aktif değildir. Gençlik yıllarına denk gelir. Ama bir yönüyle babası, bir yönüyle de amcası olan Ab Hazreti Ali hilafete geçince Cemel'de, Sıffı'nda, Nehveran'da, Hakem olayında Hazreti Ali'nin yanındadır. Hazreti Ali'yi harici lider, Abdurrahman İbni Mülcem bir namaz vakti namaza doğru giderken kılıçla doğradığı zaman İbn Mülcem yakalanınca kısası uygulayan isim de Abdullah İbn Cafer olacaktır. Hz. Ali'nin şahadetinden sonra Medine'ye gelecek ve kalacak. Hicretin 61. yılında Kerbela'ya doğru yürürken Hz. Hüseyin İbn Abbas çıkacak karşısına. Gitme Hüseyin diyecek küfe ihanet şehridir onlar babana ihanet ettiler abin Hasan'a ihanet ettiler sana da ihanet edecekler gitme diyecek Hz Hüseyin gitmem lazım deyip gitmesinin kendi elinde olmadığını beyan edecek baba bir kardeşi olan Muhammed Hanefiye önüne çıkacak gitme diyecek yine söz aynı söz gitmem lazım diyecek Abdullah İbni Cafer adeta yalvaracak Hz. Hüseyin'e ne olur gitme Kufe'ye söz yine aynı söz gitmem lazım diyecek yola çıkacağı zaman Abdullah İbni Cafer kendisi çeşitli münazalarla gitmiyor ama hanımı Zeynep'i men etmiyor men etmediği gibi oğulları Muhammed ile avını Hz. Hüseyin'in kafilesine katıyor ne yaparsanız yapın onu koruyun diye onlara tavsiyede bulunuyor. Kerbela'nın meydanına varacak o yiğitler ve amcalarının oğlu olan Hazreti Hüseyin'le beraber şehit olacaklar. Şehadet haberi ulaşacak Medine'ye günler sonra. Zeynep hanımı da o kafilenin içerisinde öyle bir ağlayacak, öyle bir ağlayacak ki onun o halini ben size tasvir edemem. Günler sonra şahitler kafilesi Medine'ye geldikleri zaman Abdullah İbni Cafer onları bağrına basacak. İmam Zeynel Abidini son kalan ehlibeyt mensubu olarak bağrına basıp onun için dualar edecek. Sonra da evinde taziyeleri kabul edecek. Taziyelere Medine'ler gelirken içlerinden birisi şöyle bir söz diyecek. Bu işlerin hepsi başımıza Hüseyin'in yüzünden geldi. Eğer Hüseyin gitmeseydi Kerbela'ya bu olaylar olmayacaktı. Ve senin iki oğlun da Hüseyin'le birlikte şehit olmayacaklardı. Gözündeki yaşları silecek Abdullah İbni Cafer. Ve o adama dönüp diyecek ki bir daha bu sözü söylediğini duymayayım. Allah oğullarımdan ebeden razı olsun ki. Onlar babalarından daha cesur çıktılar. Onlar Hüseyinle beraber Kerbela'nın meydanında şehit oldular. Bakın siz de bana taziyeye geldiniz. Rabbime hamdolsun ki şehitler için benim evime taziye getittirdi. O hiçbir zaman bundan pişmanlık duymamıştı. Kerbela'dan sonra Yaklaşık 19 yıl yaşayacak Abdullah İbni Cafer. Hep hüzünle, hep sıkıntıyla. Hicretin 80. yılı, miladi 700, miladi olarak yaşı 84, hicri olarak yaşı 90'a yürümüş. Hastalanıyor, Medine'de vefat ediyor. Onun cenaze namazını dönemin valisi olan Hazreti Osman'ın oğlu Eban bin Osman kıldırıyor ve Cennetül ül Bakiye, Baki kabristanlığına defnediyor. Gidenler bilir, onlara hatırlatma olsun, gitmeyenlere de bir adres olsun. Yolunuz Baki kabristanlığına dönünce, annelerimizi ziyaret ettiniz, sola doğru yürüyorsunuz. Karşınıza iki kabir çıkacak, yan yana. Onlar aleyhissalatü vesselam efendimizin iki amcasının oğlu. Biri şair olan Ebu Sufyan İbni Haris, diğeri de Abdullah İbni Cafer. Sırt sırta iki amcaoğlu orada yatmaktalar. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan 23 tane hadis bize rivayet etmiş. O hadisleri görmek isteyen Ahmet bin Hanbel'in müsnedine müracaat edebilir. Bir tanesini rivayet edeceğim size. Hadis bir dua aslında. Ve bugünlerde bizim o duaya çok ihtiyacımız var. Suriye için ihtiyacımız var. Irak için ihtiyacımız var. Kudüs için ihtiyacımız var. Müslümanlar dünyanın neresinde ise oraları için ihtiyacımız var. Diyor ki Abdullah İbni Cafer. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz beni çağırdı ve dedi ki. Bir sıkıntıya uğradığın zaman yaptığın dua şu olsun. Merakla bekledim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyecek? Ve başladı Efendimiz üç cümleyi söylemeye. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi Rabbil arşil azim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir, hamdin tamamı ona hastır, ona mahsustur. İnşallah bu dua sizlerin de dilinin duası olsun ve arkasından yeryüzünün neresinde olursa olsun bir buçuk milyarlık İslam ailemiz için dualar gelsin inşallah. Dualar gelsin ki hiç değilse Abdullah İbni Cafer'in hayatımıza söylediği sözler o dua ile birlikte başlasın, ötelere doğru yürüsün inşallah. Aziz kardeşlerim, çok söze gerek yok. Söylediğimi söyledim, söyleyemediğimi söyleyemedim. Şimdi size onun hayatından beş cümleyi de emanet edeceğim ve huzurlarınızdan ayrılacağım. İster alın bu beş cümleyi burada bırakın. İster alın bu beş cümleyi hayatlarınıza taşıyın. İster alın bu beş cümleyi üzerine yatın siz bilirsiniz. Söz bir emanet. Ben o emaneti taşıyarak buraya kadar getirdim. Şimdi de size emanet olarak bırakıyorum. Artık emanete nasıl davranırsınız? O Allah'la sizin aranızda. İnşallah Rabbim hepimize emanete sadakat gösterecek liyakatler nasip eder. Abdullah İbni Cafer bize ne dedi? Ne demek istedi? Buna ait beş cümle. Bir, cömertliği hayatının esası olarak belirle ki, cennete dünyadan uzanabilesin, orada peygamberle kol kola, yan yana yürüyebilesin. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Cömertle ben cennette iki elini yan yana sürerek, şöyle dedi İstiyor musunuz cennette Aleyhissalatü Vesselam Efendimizle Yan yana kol kola olmayı Onun yolunu o gösterdi Cömertlik Hayatınızın esası olacak İki İzzeti kendine Elbise olarak edin ki Savrulmadan Dimdik durabilesin Hazreti Zeynep gibi İbn Ziyadların Yezitlerin saraylarında hakkı hakka yaraşır bir biçimde haykırabilesin. Bir daha tekrar edeceğim bu maddeyi. Sizler de zihinlerinizi ve yüreklerinizi açarak iyice anlayarak dinleyin ki bize de bu manada bir şeyler söylemiş olsun. İzzeti kendine elbise olarak edin ki savrulmadan dimdik durabilesin. Hazreti Zeynep gibi İbn Ziyadların, Yezi'tlerin saraylarında hakkı hakka yaraşır bir biçimde haykırabilesin. 3 Muhabbeti sadece sözde bırakmayıp öze taşı ki dilin, ırkın, kabilen, aşiretin farklı bile olsa peygamberle bağını Güçlendirebilesin ona yakınlaşabilesin unutma Etopyalıydı Habeşistanlıydı ama öyle sevdi öyle sevdi ki Allah onları Ehlibeyt'e süt kardeşi etti Kürtsün Arapsın muhabbetini ziyadeleştir ziyadeleştir bak bakalım senin içinde ne kapılar açılacak senin içinde Neler Söylenecek Dört Şehadeti Bir Özlem Ve Sevda Haline Getir Ki Bu Güzel Yüzlü Ölüme Kavuşabilesin Geride Bıraktıklarını Allah'ın Himayesine Ve Resulün Gözetimine Terk Edebilesin Beşincisi Ve Sonuncusu Teslimiyeti Aklının ve kalbinin eksenine yerleştir ki, Kerbela gibi facialar yaşasan bile, Kadere rıza gösterebilesin, Beşer zulüm eder, Ama kader adalet eder, Diyebilesin, Bir daha tekrar edeceğim bu cümleyi, Teslimiyeti, Aklının ve kalbinin eksenine yerleştir ki, Kerbela gibi, Facialar yaşasam bile kadere rıza gösterebilesin. Beşer zulüm eder ama kader adalet eder diyebilesin. Söz benden tutması da sizden inşallah. Allah beni de sizi de sözlerinizin sözlerimizin altında ezmesin. Cömertliği, muhabbeti, şehadeti, izzeti, teslimiyeti... Hayatınızın ve hayatımızın esası kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve ve Berekatuhu.